Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar'ı Açık Radyo ve Açık Derginin yanı sıra bağımsızlar.org, İngilizce harflerle bagimsizlar.org adresinde bulabilir. Info at bağımsızlar.org iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Ben ekmelerden bağımsızlar Bağımsızlar ile bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu akşam yine Günseli Baki ile beraberiz ve konuğumuz Hayvalık Uluslararası Film Festivali yöneticisi ve Seyir Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi sevgili Azize Tan. Günseli hoş geldin. Azize hoş geldin. Selam Ekmen. Merhaba, Merhaba, hoş geldin. Merhaba, Gerçekten. hoş bulduk. Evet, ee, ya size hoş geldin. Öncelikle ben şeyden başlayacağım. Yani 20 yıllık bir İKSV deneyimim var ve hani 2018 yılından beri de e, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin direktörü olarak yer aldım ve e, en sonunda Ocak'ta Başka Sinema'dan ayrıldığını biliyoruz. Biraz hani hem bağımsızlar çerçevesinde bugün Ayvalık Film Festivali'nden bahsedeceğiz. E, seni aslında tam bağımsız olarak hallettiğin, Ayvalık Uluslararası film pesmene getiren ve Seyir Derneği'ni kurmana sebep olacak o süreçten biraz geçmişten bahsederek böyle bir geliş yapsak hızlıca nasıl olur diye düşündüm önce. Tabii. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Bizim için de çok önemli. Senin de söylediğin gibi çok yeni bir oluşum. Ocak ayında kurduk derneği. Şubat'ta onaylandı derneğin kuruluşu. O yüzden bizim de sesimizi duyurmamız için çok güzel bir vesile oldu bu. Çok teşekkür ediyorum. Ve aslında bu yeni kurduğumuz yapı da Bağımsızlar Programı için tam tarife uyan bir yapı oldu. Dediğiniz gibi ben 20 yıl boyunca İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çok kurumsal bir yapının içerisinde çalıştım. oradan ayrıldıktan sonra başka sinemaya geçtim ve 5 yıl da başka sinema içerisinde çeşitli projelerde ürettik. Bunlardan bir tanesi de 2018 yılında başlattığımız Ayvalık Film Festivaliydi. Başka sinema Ayvalık Film Festivaliydi. Ee, bu yıl itibarıyla da e, e, Ayvalık Film Festivali'nde edindiğim tecrübeler ve yerelle kurduğum ilişkiler sonucunda e, tam bağımsız e, olmaya karar verdik ve e, festival ekibiyle, festival çalışanlarıyla birlikte, aslında emekçilerin kurduğu bir dernek bu, e, Seyir Derneği. E, bir tüzel kişilik e, olarak bir e, oluşumda buluşmaya ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali mi, e, bir fiil e, kendimiz düzenlemeye karar verdik Peki bu süreç içerisinde e, başka sinema sürecinde ayvalıkta mı yaşıyordunuz yaşıyordun ya da e, hayır hayvanlık ya Ayvalık'ta yaşamadım. Ee, aslında şöyle oldu. Ee, son e, 2018'den beri yapıyoruz festivali. 2020 yılında e, pandemi nedeniyle bir seneyi sadece online yapabilmemize rağmen bu yıllar içerisinde Ayvalık'ta geçirdiğim zaman her sene daha fazlalaştı. Ee, e, Ayvalık e, yani aslında e, hani sizin programlarınızın da konusu. Yerelle kurulan ilişkiler her sene katlanarak gelişti. E, oradaki dostluklar, ilişkiler ve e, önceleri sadece film festivali düzenliyorduk. Ondan sonra e, yazın açık hava gösterimleri de yapmaya başladık. Yani yaptığımız etkinlik sayısı arttı. Bundan sonra yıl boyunca daha da fazla etkinlik e, düzenlemek arzusundayız. Ve sadece Ayvalık'ta değil Ege bölgesine de e, bunu yaymak istiyoruz daha çok. E, hani Ege e, belki de özellikle bağımsız sinema açısından, izleyici bakımından, potansiyeli bakımından en e, e, yüksek potansiyeli en yüksek bölgelerden olmasına rağmen sürekliliği olan etkinlikler açısından e, aslında diğer yerlere nazaran biraz daha fakirdi. Biz biraz bu ihtiyacı da giderdiğimizi fark ettik. Ayvalık'taki festivali yaparken başka sinemayla birlikte civardan çok sayıda insanın Ayvalık'a festival için geldiğini gördük. Ayvalıkların ciddi katılımıyla birlikte civardan da çok yani Ege bölgesi civarından da çok katılım gördük. Görünen o ki bu derneğin kurulmasıyla birlikte ben de Ayvalık'ta geçirdiğim zamanı giderek daha fazla arttıracağım ve herhalde biraz pandeminin de bu geçirilen zaman o taraflarda artmasına etkisi oldu tıpkı herkesin hayatını değiştirmesi gibi. Ee, yani ilerleyen zamanlarda tamamen İstanbul'dan kopmak e, mümkün olmasa da işlerimiz gereği bir şekilde herhalde ben de çok yakın zamanda tamamen Ayvalıklı olacağım gibi geliyor. Peki bir soru daha. Seyir Derneği'nin adresi Ayvalık mı İstanbul Ayvalık. mu? Ayvazlı kuruluşyla yani biz şeyi bu e, günseliyle de bu yerelliği önemsiyoruz bir şekilde yani oradan biz de, oradan ben, ben, biz de çok önemsiyoruz tabii ki. Oradan çıkmış olması önemli geliyor bize. Burada biraz daha farklı bir durum var. Aslında İstanbul'dan ithal edilen bir e, proje orada Kök salıyor gibi. Ee, orada kök saldı ve ama şöyle de bir şey var bir taraftan. E, biz ilk başından itibaren Ayvalıklılarla çalışmayı çok önemsedik. Yani bizim festival ekibimizin Ayvalık'ın öyle bir şansı var. Hani herkes soruyor neden Ayvalık'ı seçtiniz diye bir kere tarihi, kültürü, mimarisi... Böyle bir kültür sanat etkinliğine sahipliği yapmak için inanılmaz uygun. E, mutfağa, her şeysiyle e, gelen bütün e, hani sinemacı konuklarımız yerli yabancı. Gerçi pandemi nedeniyle son iki yıldır yabancı konuk ağırlayamıyoruz. Umuyorum bu sene endemiye dönüşeceğiz ve tekrar yabancı hem basın hem sinemacıları davet etmeyi başaracağız. E, geldiklerinde Ayvalık'tan çok etkileniyorlar. Ee, ve şu bakımdan da çok şanslıyız. Ayvalık'ta e, çalışabileceğiniz nitelikli eleman bulmak çok kolay. Bizim editörümüz, grafikerimiz, e, basın sorumlumuz, koordinatörümüz herkes Ayvalık'ta yaşıyor full time. <gülüyor> E, Ayvalık'ın İstanbul Kilti evet. Sanat Hayatı'nın bir parçası uzantısı oldu artık. <gülüyor> ben de şimdi onu soracaktım araya girip. Yani şimdi ya Ayvalık'ın şöyle bir izlenimi var tabi. Hani Ekmel'de de onu konuştuk programdan önce. Hani Ayvalık hani İstanbul'un küçük bir prototipi gibi aslında. Yani İstanbul'dan gelip oraya yerleşmiş birçok insan var. Tabii bu hani e, turizm kent, kent diyebiliriz Ayvalık için. Turizm kenti olmasının e, yanı sıra aslında bu tip festivaller bir yandan da aslında görüntü görünmeyen o turizmin dışında o kentin o küçük kasabaların daha böyle kültürel e, mirasını seyir kültürüyle ilişkili olarak yine mutfağını, mimarisini daha ön plana çıkartıyor gibi geliyor bana. Çok çok doğru ve biz ilk başından Mekal... beri mekan kullanımı da dahil çünkü böyle açık hava sinemaları geleneğini devam ettirmek falan da istediğiniz. Öyle öyle biz ilk başından itibaren zaten Ayvalık'ın bu özelliğini ön plana çıkartmak için çalışmalar yaptık. ilk iki sene kullandığımız festival mekanı olmayan bir bina. Yani var olan bir binayı biz festival merkezi ve sinema salonuna dönüştürdük ve bu tipik Ayvalık mimarisinin bir örneğiydi. Ee, hemen karşısında gene çok güzel taş yüksek e, tavanlı bir e, craftımız var bizim festival buluşma merkezimiz o ikisinin arasındaki sokak festival buluşma noktasına dönüştü ve aslında hani daha önce Ayvalık'a gelmiş olanlar bile aslında Ayvalık'ın bilmeyen bir yönüyle tanışmış oldular ya yani biz Ayvalık'ı böyle bilmiyorduk Ayvalık'ın böyle yerleri olduğunu farkında değil dediler. Hani herkes bir Cunda'yı biliyor son zamanlarda, orası da Alaçatı gibi çok popülerleşti ama mesela biz Cunda'da sadece kapanışımızı yapıyoruz açık havada ücretsiz olarak bütün Cunda meydanında halkla birlikte. Ama e, Ayvalık'ın içini kullanmaya çalışıyoruz. Kullandığımız oteller öyle. Eski konakları kullanıyoruz. E, butik otele çevrilmiş. O Ayvalık'ın e, işte 13 Nişan Caddesi o ikisinin arasındaki şeyler biliyorsunuz. UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki şehirlerden bir tanesi de Ayvalık. Özellikle sanayi ve endüstrisi o zeytinyağı fabrikaları vesaire o bacalarıyla e, gördüğümüz binalar çok önemli. O yüzden biz bütün kullandığımız binaları da bunlara uygun seçmeye çalışıyoruz. Mesela Vural Sineması e, bunun çok önemli örneklerinden bir tanesi. Ben çok gurur duyuyorum bunun. Vural sineması şehrin içerisindeki tek e, bağımsız sinema salonuydu ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Festivalin ilk yılından sonra da kapandı ama festivalle birlikte orada oluşan ilgi sayesinde belediye orayı kiraladı. E, Vural sineması böylece kaybolmaktan kurtuldu. E, şimdi hatta biz belediyeyle yeni bir proje geliştiriyoruz. Oraya bir DCP makinesi alıp gösterimleri yıl boyunca devam ettirmek üzere. Belediye kullanıyor salonu, biz festivalde kullanıyoruz ama sinema salonu olarak kullanmıyorlar. Ama bir DCP makinesi olarak festival dışında da yıl boyu orada gösterim yapılması için şimdi plan proje yapıyoruz. Siz orada olduğunuzda, yerel iletişim kurduğunuzda zaten orası size çok e, hızlı cevap veriyor. E, o yüzden yani hani bir tek festivali yapalım kaçalım mantığı yani o 4-5 gün için değil ama yıl boyu o ilişkileri devam ettirip orada bir şeyler yapmaya devam etmek bizim için kıymetli. Evet. Yani ama... Burada ben bir şey sormak istiyorum. Aklıma geldi. Yani bu e, Ayvalık'taki seyirci kitlesi nasıl diye bir şey soracağım. Çünkü Ayvalık hani ee, şeyi biliyorum, ee, ben, ben de Bergama'da yaşıyorum ne yazık ki e, hep festivalde, 2018'den beri buradayım, festivale bir türlü gelemedim yani o program bir türlü tutturamadı ama hani festivalde çalışan arkadaşlarım vardı şeyi biliyorum yani açık hava filmlerinin, film gösterimlerinin dolup taştığını, çok yoğun çalıştığınızı falan biliyorum uzaktan da takip ettim çok içlenerek. Şeyi merak ediyorum ya oradaki seyir kültürü nasıl yani birebir yerelde orada yaşayan insanlardan mı oluşuyor yoksa dışarıdan gelen insanlar mı ilgi gösteriyor festivale? E, şimdi şöyle söyleyeyim bence e, Ayvalık, e, şunu söyleyeyim, biz Ayvalık Film Festivali'ni ilk yaptığımız sene bir de Ayvalık'ta daha önce de e, hani böyle denemeler olmuş anladığım kadarıyla hani bu kadar ilgi gören ve ses getireni zannediyorum e, ilk defa olduğu için e, biz çok büyük ilgi gördük ilk senemizde kendimiz bile şaşırdık ne olduğuna. Festivalim ilk gününün arkasından belediyenin telefonları susmamış. Yani siz burada ne olduğunu farkında mısınız diye. Yani çünkü hakikaten biz e, küçük bütçelerde orada uluslararası standartta bir film festivali hayata geçirmeye çalıştık e, her bakımdan. Ve e, evet Ayvalığa çok göç var. Özellikle pandemiyle birlikte bu çok artıyor. Yani Türkiye'nin her tarafında aslında özellikle batı bölgelerine, sahil şeritlerine çok ciddi bir göç e, var. Sadece Ayvalığa değil. Fakat Ayvalık'ın kendisinin de çok ciddi bir e, sağlam izleyici kitlesi var aynı zamanda. E, o mübadeleden e, buraya gelen, yani Ayvalık'a yerleşen, işte Midili'den, Girit'ten gelen aileler, e, onlar bayağı köklü aileler, e, ondan sonra e, ve çok kültüre sanata e, düşkün insanlar. Hem destek veriyorlar, festivale katkıda bulunuyorlar o festivalin hayatını devam ettirmesi için. Hem de festivali çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar aynı zamanda. Ama tabii... Aybal'a e, civardan da çok gelen var. Mesela Bergama'dan, İzmir'den, Çanakkale'den, Balıkesir'den, Bursa'dan, Samsun'dan gelenler oldu festivali. Onun bir dilden gelenler oldu. Biz ilk sene bütçemiz olmadığı için filmler İngilizce altyazı yapmıyorduk. Gelip kapıdan dönenler olmuşlar İngilizce altyazı olmadığı için. Biz ikinci sene bütün, festi, bütün filmlerimizi İngilizce altyazılı yaptık. Çünkü bir dilden gelen seyircilerimiz de oluyordu ve o tarafta da duyurular yapmaya başladık. Tabii pandemi... Şeylerin kapanmasına sebebiyet verdiği için e, Feriboz seferlerin hatta sizle konuşmadan biraz önce haberi geldi Feriboz Seferleri tekrar başlıyor Midilli ile bu sene biz gene e, oradan da seyirciler gelmesi için çünkü Perşembe günleri Ayvalık'ta kullanan pazara Midilli'den çok ciddi sayıda e, insan geliyor alışveriş yapmaya. Festivali de duyuyorlar ve festivalde film izlemeye de geliyorlar. Çünkü hani Feribot'la sabah gelip akşam gitmeniz çok mümkün. O ilişkiyi de kurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda biz yaptığımız etkinliklerle de civara ulaşmaya ve farklı şehirlere ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle Kültür için alanın büyük destekleriyle öğrenci atölyeleri düzenliyoruz biz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden başta İzmir olmak üzere, İzmir'den üç üniversiteden öğrenciler geliyor. Hem festivalde gönüllü çalışıyorlar hem onlar için düzenlediğimiz atölyelere katılıyorlar. Daha sonra İzmir Üniversitelerinin dışında İstanbul'dan, Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten öğrencileri de ağırladık. Hatta bu sene daha fazla şehirden üniversite öğrencilerini ağırlamayı istiyoruz. Hem onlarla birlikte yapıyoruz festivali hem farklı şehirlerden insanları da dahil ediyoruz. Ve o öğrenciler daha sonra hep bizimle ilişkilerini devam ettiriyorlar. Bu yılda yeni bir proje ekledik. Festival bittikten sonraki hafta sonunda iki gün Diyarbakır'da kapsül bir etkinlik yapacağız. Yani festivalin bir küçük kısmını Diyarbakır'a götüreceğiz. Diyarbakır'dan da bir ekip Ayvalık'a gelecek. Hem festivalin düzenlenmesi konusunda bize yardımcı olacaklar. Hem de on kişilik bir konuk ekibi götüreceğiz. On tane de film götüreceğiz. Orada da atölyeler, küçük atölyeler. Bu sefer oradaki bölge halgı için yapacağız. Onların da ilerleyen zamanlarda kendi festivallerini yapabilmeleri için ilk bil fiil çalıştıkları bir tecrübe olmuş olacak. Biz o anlamda e, bu katılımcılığı e, seviyoruz. Aslında ben de şimdi tam böyle araya gidip bundan sonraki <gülüyor> plan ne diye soracaktım. Çünkü hani başka şehirlerde de yapmak istiyoruz. Bu deneyimi aktarmak istiyoruz diye okumuştum Evet. Ee, e, ben oldu? hemen ona bir küçük, küçük not da ekleyebilirim. E, bu yaptığımız açık hava gösterimlerini mesela bu sene Urlu'ya da taşıyacağız. Her yıl biz e, Kurban Bayramı zamanına denk gelen dönemde e, bu sene 8-17 Temmuz arasında Ayvalık'ta yapacağız açık hava gösterimlerini. Orada festival tarihlerimiz de belli oldu. Onu da hemen söyleyeyim. 16-21 Eylül'de yapacağız. Daha web sitemiz açılmadı. 14 Şubat'ta yapım aşamasında onu duyuracağız ama ilk buradan duyurmuş olayım ben de ve açık hava gösterimlerini bu yıl Urla'yı da ekliyoruz. Civardan oralarda da mesela kültür sanat konusunda yeni oluşumlar oluyor. Yeni açılan bir kompleksin içerisinde bir da yapacağız açık hava gösterimlerini orada. O bakımdan biz hani bölgeden diğer kültür sanat kurumları kuruluşlarıyla işbirliği yapmak konusunda da çok hevesliyiz. Aynı zamanda Ayvalık içerisindeki diğer kültür sanat kurumları mesela Ayvalık Mel'in Eğitim Kültür Sanat Vakfı'yla, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'yle, Zeytin Çekirdekleri'yle, oradaki yerel oluşumlarla da dirsek temasında bulunuyoruz. Birlikte organizasyonlar yapıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Çünkü kültür sanat alanında çalışan kurumlar her zaman belli zorlukları göğüslemek zorundadır. Yani bir birliği yaptığınız zaman o zorlukları üzerinden aşmak daha kolay oluyor herkes için. Eki bu işbirliklerinden söz etmişken Diyarbakır'da bir çalıştığınız bir e, yerel yapı mı var? Evet, yoksa... evet. Mordem Sanat'la e, çalışıyorum. Bunlar için de aynı şey geçerli mi? Tabii ki onlar için de aynı şey geçerli. Biz zaten Mordem Sanat'la epey bir zamandır, e, ben başka sinemadan çalıştığım zamandan beri biz e, Diyarbakır'da bir takım zaten, Hala hazırda bir takım etkinlikler düzenliyorduk. Göte işbirliğiyle yapılan kino için birlikte çalışmıştığımız var gene başka sinema zamanında. Ben oranın seyircisini de çok seviyorum. Gerçekten çok nitelikli bir seyirci kitlesi var Diyarbakır'ın. Ne zaman bir etkinlik yapsak dolup taşıyor zaten. Mordem Sanat'la da bu süreç içerisinde zaten tanıştık. Hatta bizim teknik ekibimiz onların salonlarının teknik altyapısının düzenlenmesinde de yardımcı oldu zaten iletişim halinde olduğumuz bir kurumdu. O bakımdan onlarla da bunu hayata geçirebiliyor olmak bizim için çok mutluluk verici. Urla, Urla'da kimle çalışıyorsunuz? Urla'da Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın yeni bir mekanı olacak. Onlar da herhalde bizim zannediyorum Nisan-Mayıs içerisinde hayata geçirecekler orayı. Peki. Onlarla birlikte yapacağız bunu. Peki şeyi soracağım, siz şimdi festival niyetiyle yola çıktınız, yani film festival niyetiyle yola çıktınız. Niye dernek kurdunuz? Yani biliyorsunuz biz şimdi önümüzdeki haftalardan bir tanesi bu bağımsızların örgütlenme biçimleri. Yani ya dernek oluyor ya kooperatif oluyor ya vakıf oluyor ya şirket oluyor ya da hiçbir şey olmayıp bir kolektif olarak kalıyor. Kalıyor evet. Şimdi derneğin mesela bu işte bilet kesemezsiniz mesela bilet gelirini alamazsınız falan bu tür şeyler problemler varken ya da Bunları nasıl çözüyorsunuz ya da bu ekonomik modelini yani finansal modeli nasıl Şöyle söyleyeyim Hı -hı. E, finansal modelimiz tamamen bağımsız aslında dernek kurmamızın sebebi de o finansal modeli bir şekilde oturtabilmek için şimdi bazı yerlere başvuru yapmak için bazı fonlara Hı -hı. bir tüzel kişilik olmanız gerekiyor tüzel kişilik olmanız için de yani ben ticaretten anlamam, şirket kursam kesin batarım. Mümkün değil. Ee, o yüzden e, bir şirket kurmayı tercih etmedik. Zaten kar amacı güderek yapmıyoruz biz bu etkinlikleri. Yani bunlar artık bizim hayatımızın bir parçası haline geldi. Biz bu etkinliğin devamı ve sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bazı yerlerde e, muhatap kabul edilebilmeniz için, bazı başvurular yapabilmeniz için atıyorum bir belediyeye, bir kültür bakanlığına vesaire ya da başka bir takım fonlara bir tüzel kişilik olarak karşılarına çıkmak gerekiyor. O da belirli bir denetimi getiriyor, belirli bir hesap vermeye getiriyor. E biz de zaten bu konuda bir çekincemiz olmadığı için bir dernek kurmayı tercih ettik. Niye dernek kurduk? Dernek kurması en kolay şey olduğu için kurduk. Bir vakıf kurmak için çok ciddi bir mali şey kaynağa ihtiyacınız var. Bizim böyle bir mali kaynağımız yok ee, ama ilişkilerimiz var, tecrübemiz var. Kooperatif gene gelir getirmesi gereken daha farklı bir ticari model olduğu için, hani bir ara kooperatif mi kuralım dedik çünkü tamamen festivalin çalışanları tarafından kurulan bir dernek olduğu için ama orası da aslında biraz daha hani oturup hazırlık sürecinin daha uzun olduğu bir şey olduğu için kooperatif düşünmedik. Bütün o ticari mevzuları halletmek için de ilerleyen zamanlarda bir de iktisadi işletme kurmamız gerekecek ki e, hani evet. o para alışverişleri ve akışları e, doğru belgelenebilsin ve sıkıntı yaratmasın, vergi vesaire e, gibi durumlarda zaten genellikle dernekler o şekilde işliyor. E, i̇lla önce derneği kuruyorlar da arkasından da bir e, hani bu tip e, akçeli işler içinde bir iktisadi işletme kuruluyor arkasından. Biz zaten derneği çok yeni kurduk. E, şey işte web sitemizi açalım, tarihlerimizi duyuralım, şeylerimizi yapalım, ilk başvurularımızı yaptık mesela derneği adıyla çok mutluyuz onun için hatta bu sabah gönderdim daha ilk başvurumuzu. ondan sonra ki aşamada bir iktisadi işletme tabii ki kuracağız ki o biletleri satabilelim ve o gelirle bir şekilde festivali döndürebilelim. Evet yani çünkü bir de filmde yani telif ödemeniz gerekiyor bir sürü bir tabii sürü. Tabii ki tabii şey ki. Yani inanılmaz bir ee, zaman... şey yani. Bir de e, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi aslında bu tip kültür sanat etkinlikleri sadece bilet geliriyle dönebilen şeyler değil. İmkanı ihtimali yok. Çünkü çok ciddi bir teknik altyapı yatırımı yapıyorsunuz. Evet. Orada ben ilk başından beri söyledim. Yani hani bu tip yerelde yapılan festivallerde şeyden şikayet ederler ya yani işte ay sinema salonunun perdesi iyi değildi, sesi bilmem neydi. Biz ilk yılımızdan itibaren gelen film ekiplerinden her seferinde teşekkür aldık. Yani hani gerçekten Avrupa standartlarında bir ortamda sesiniz, görüntü kaliteniz bunlara çok dikkat ediyoruz ve bunlar çok ciddi bir maliyet oluşturuyor bizim için. Çünkü az önce söylediğim gibi şehirdeki tek sinema Buralda bir DCP makinesi yok. Biz bunların hepsini kiralıyoruz, orada kuruyoruz Ondan sonra tabii ki çalışan personel, filmlerin telif ücretleri, gelen konukların konaklamaları, ulaşımları vesaire ağırlanmaları vesaire derken çok ciddi masraf kapılarımız var. Aslında yapılan bütün bu başvurular, her şey ve tabii ki yani orada çalışan insanların da bir hak edişleri var, onları da vermek durumundayız. O nedenle de ciddi bir gelir kaynağı yaratmamız gerekiyor fakat. Yerelle ilişkiler bazında söyleyecek olursak biz 2021 yılında bir yıl ara verdikten sonra festivali tekrar yaptığımızda şunu gördük bir yıl araya rağmen Ayvalıklılar bu festivali çok benimsemişler. Sanki hiç arada bir yıl geçmemiş gibiydi ve bizim çok ciddi bir mali kaynağa ihtiyacımız olduğunda Ayvalıklılar bize çok büyük destek oldular. Ayvalıklı işletmeler, Ayvalıklılar şahıs olarak da festivale ciddi katkılarda bulundular. Yani ekonomimizde malum kimseden çok büyük paralar isteyemiyorsunuz artık. Ben her zaman söylüyorum biz imece usulü yapıyoruz bu festivali. Gerçekten klima lazım oluyor. Birisinden klima istiyoruz. Yani hakikaten birine dükkanından klimasını söküp takıp sonra işimiz bitince geri götürüp koyuyoruz. Böyle yapıyoruz biz bu festivali hakikaten. Ondan sonra o yüzden Ayvalıklı işletmeler de e, hepsi kendi ellerinden geldiği kadar zaman zaman aynı, zaman zaman nakdi e, yardımlar yaptılar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi o anlamda bizi çok destekledi ilk başından itibaren. Yani yerini de e, onlar da gördüler festivalin getirisine esnaf Ayvalık esnafı çok e, mutlu sonuçtan. Mesela bizim ya Ayvalık her zaman için bir böyle hep bir turizmle e, bağdaştırılıyor ama mesela Ayvalık aslında yaşayan bir şehir yani hani baya bildiğiniz e, yılın 12 ayı hayatın devam ettiği şehirlerden bir tanesi. O yüzden hani bizim böyle daha sezon sonuna doğru Eylül ayında festivali yapmamız Eylül sonu aslında Ekim'de yapmak istiyoruz da biraz fırtınalardan kurtulamadığımız için Eylül'e çekiyoruz. Sezonu uzatmamız, oraya getirdiğimiz şey, yazın turizm sezonuyken gelen turistlere alternatif bir etkinlik sunuyor olmamız esnafın da çok memnuniyetini sağlıyor. Onlarla da sürekli iletişim halindeyiz. Tabii çok muazzam. Yani Azize o kadar heyecanlı anlattı ki yani bu yani imece dediği şeyin hani özellikle yereldeki etkisi yani yerinin buna sahip çıkıyor olması muazzam bir şey bence. Öyle öyle ee, çok güç yani, veriyor. Çok çok evet evet. Ee, çok teşekkürler Azize ben e, sana topu atıyorum Ekmen çok az vaktimiz kaldığı için senin var, son e, parlamak bir istediğin buçuk, bir şey var mı? Bir buçuk dakikada şeyi soracağım bir buçuk dakikada toparlayabileceğim bir şey olduğunu tahmin etmiyorum ama e, yani senin e, kariyer tecrüben böyle bir kurumsal bir yapıdan sonra ticari bir yapıya şimdi de e, konuşmamızın başında özellikle vurguladığın gibi tam bağımsız bir yapıya yani bu, bu bunu nasıl derlersin çok hızlı bir biçimde? Ya aslında bence tam olması gereken yere evrildi. Ben e, işi en iyi yerde öğrendim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda. Kültür Sanat'ın hakikaten uluslararası standartlarda yapıldığı bir yerde bu işi öğrendim. Gerçekten çok piştim. Hani O tecrübeye sahip olmak çok kıymetli. Uluslararası e, anlamda bir tecrübe o çünkü. E, ondan sonra başka sinemada işin ticari boyutunu denem, deneyimledim. Her ne kadar başka sinema... Ee, çok hani e, kar amacı giden bir e, ticari kuruluş gibi çalışmasa da neticede iki ticari iki şirketin kurduğu bir ortak yapı. E, orada başka bir tarafını gördüm. O beni başka alanlarda pişirdi. Başka alanlarda tecrübe kazanmamı sağladı. Başka bir bakış geliştirmeme olanak verdi. Şimdi de ben bu tecrübemi Kültüre sanata e, ulaşımı görece daha kısıtlı olan yerlerde aktarabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Yani ben hı hı. istiyorum ki hı hı. Hani bu dernek benim derneğim değil, adı da zaten Seyir Derneği. Aslında sanatla ilişkimizi sorgulamamız ya da anlamaya çalışmamız açısından da seyir koyduk adını. İlerleyen zamanlarda filmle sınırlı kalmak istemiyoruz. ayvalığı bir sanat e, merkezine dönüştürmek hevesimiz var. Ayvalık'ta yaşayan çok sayıda sanatçı var. Bu arada şeyi de söyleyeyim, festivalden sonra Ayvalık'a çok yerleşen sinemacı oldu. E, onu da söyleyeyim. Yani hani festivale <gülüyor> geliyorlar, Ayvalık'ı görüyorlar, Ayvalık'a yerleşenler yenilerini getiriyorlar, böyle bir... <gülüyor> Hani bir sinema ortamı da oluşmaya başladı. Aslında Eminim. aynı şey Bergama için de var yani. Eminim öyle. Çok... Eminim. Daha sonra İstanbullular burada ev bakmaya falan başlıyordu. Festivallerin işte bence de burada en önemli nokta bu. Yani yerelin başka bir yüzünü göstermiş oluyorsunuz aynı zamanda. Kesinlikle. Festivali. Kesinlikle. Bir de mesela ben de Bergama'ya gelmek istiyorum. Bana da bir türlü Bergama'ya tiyatro festivali zamanında gitmek kısmet olmadı. Benim de ilk hedeflerimden bir tanesi. O ilerleyen zamanlarda bölgedeki diğer kuruluşlarla da işbirliği yapmak. Yani bir de daha küçük yerlerlerin, bir etkinliğin daha küçük yerleri değiştirme potansiyeli çok daha yüksek. Yani siz, siz İstanbul'da bir şey yaptığınızda kayboluyorsunuz ama küçük bir yerde o inanılmaz hı -hı, büyük bir etki hı -hı. yaratıyor. Evet. Aynı şekilde o mekanda sizi dönüştürüp değiştiriyor. Bu çok ıı, güzel bir deneyim. Evet, Gülsel'i Baki desteğiyle hazırladığımız etki ve değişim programı da tam bunu işaret ediyor. <gülüyor> evet sevgili Gülsel'i, ıı, sevgili Azize Tan, ıı, çok çok teşekkürler. Bugün Gülsel İbaki ile e, Ayvalık Uluslararası Film Festivali yöneticisi ve Seyir Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi sevgili Azize Tan'la konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler Çok Azize teşekkür Günseli. Abi. Çok teşekkür ederim. İnşallah olmuştur. <gülüyor>